Efendim, ikindi ve akşam arası tavaf namazı, ihram namazı gibi nafile namazlar kılınabilir mi? Şimdi, e, namazların kılınmayacağı vakitler var, mekru vakitler var. Evet hocam. Yani tavaf namazı da dahil, e, evvabin namazı dahil, işrak namazı dahil, efendim, yani nafile namazlar, farz namazlar dahil hanafile göre mekru vakitlerde kılınmaz. Öğleden önce 10 dakika yani öğleden 10 dakika kalanadan öğle 10 dakikalık zaman diliminde güneşin batmasından 45 dakika öncesinde, güneşin doğmasından 45 dakika sonrasına kadar hiçbir namaz kılınmaz. Kılınırsa mekru olur. Ama İmam Şafii Hazretlerine göre bunun iki tane istisnası var. Birisi tavaf namazı her zaman kılınabilir. Bir de tahayetül mescit namazı, kirayet olsa kılınır. Şimdi akşamla yatsı arasında hep bütün mezheplere göre tavaf namazı kılınır. Bunda bir şey yok. yok. İkindi ile akşam arasında hocam. İkindi ile akşam arasında e, akşamak 5 dakika kalana kadar bütün mezheplere göre kılınır. 45 dakika kalnıktan sonra kirayet vakti girmiştir. Mesela Hanefi'lere göre kılınmaz, Şafi'lere göre kılınır.